Ağzıb Allah'tan Şeytan'ı Rjeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahhi Rabbi al-Alemin. Ve salat ve salamü ala Rasulüna Muhammed ve ala Ali ve Sahibizmeyin. Cüllü ala Rasulüna Muhammed. Cüllü ala Tabi bi Muhammed. Cüllü ala Şifedübinana Muhammed. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Vatıbu İla Allah tümüne. Ayiha Müminon. Değerli kardeşlerim. Allah Teala kullarını fıtrat üzerine yaratırken onların iyilik ve kötülük yapmaya elverişli bir şekilde yaratmış. Dolayısıyla da insan bu cüzi iradesiyle iyilik ve kötülükleri seçecek durumda bir yaratıktır. Tabi ki insan Fıtri olarak iyile ve kütüleğe Doğruya ve yanlışa meyilli yaratıldığı İçinde doğal olarak Hata yapacaktır İşte Müslüman Kullara gerekli Olan görev Hata işlediği zaman Yanlış yaptığı zaman Bir günaha düştüğü zaman Tevbe etmesidir Tevbe bir müminin en fazla Yapması gereken kulluk yönlerinden birisidir. Tabii ki insanın hayatı içerisinde çarşıda, pazarda, evde, iş yerinde şeytana, şeytanın her türlü hile ve desiselerine düşme imkanı vardır. Şeytan şeytanlığını yaparken insan da buna karşı direnişini gösterecek. Hataya düşmüşse tevbe kapısını Af kapısını çalarak bu hatalarından dönecektir. Tevbeden bahsediyoruz. Tevbe dil itibariyle dönmek demek. Dönüş yapmak, dönmek. Tabii ki istilahi bir terim anlamı itibariyle de günahtan Allah'a dönmek, işlediği günahlara pişman olmak, vazgeçmek anlamlarına göre tevbe etmek. Hasan Basri Hazretleri Tevbe ile ilgili tarif ederken der ki bir kulun tevbe etmesi demek günaha kin tutması ve hatırına geldikçe her zaman günahtan istiğfar etmesi, af talebinde bulunması demektir. Yani insan nasıl ki kin duyduğu bir şeyden hep uzak kalmak için canıyla, dişiyle mücadele ederse... İşte içinde tevbe kin tutulacak bir düşman, e, tevbe kötülükler karşısında tuttuğu günaha karşı bir kin gibi tutacağı bir özelliktir. Ve işte günaha karşı çıkması, günahtan uzaklaşıp af kendisi için bir tevbesidir. Tabii ki insanın aslında tevbe nefsi ile iradesi arasında da bir hesaplaşmadır. Nefsi insanın kötülük yapmaya meyildir, meillidir Kötülük yapar, yapmasını ister. Nefsinin karşılığında da iradesi durur. Kendisine bu kötülüklerden frenler. Bu ikisi arasında bir hesaplaşma vardır. Eğer insan iradesi güçlü ise, kendisine hakim olan, olabiliyor ise tevbe eder. Ama nefsine yenik düşerse de o zaman... Tevbeden uzaklaşır ve günaha düşmüş olur. Değerli kardeşlerim, tabii ki tevbe her bir Müslüman için zorunlu bir durumdur dedik. Çünkü bir insanın hayatı boyunca yaratılışı itibariyle herkes suça, hataya, günaha megaldir. Bu zaten doğadan geldiği için de Peygamberimiz buyuruyor ki, Bütün Adem oğulları günahkardır. ...günahkarların en hayırlısı ise tevbe edendir. Yani insan yaratılışından itibaren suç işlemeye meyildedir. Bunu da Hazreti Adem aleyhisselam ilk insandan günümüze kadar gelmiş... ...kıyamete kadar da devam edecek olan bir beşeri kuraldır bu. Peygamberimiz başka bir hadisinde de buyuruyor ki... ...eğer siz günah işlemeyecek olsaydınız... Allah sizin yerinizde günah işleyecek başka kullar getirir ve onlar tevbe eden kullar yaratırdı diyor. Yani insanın günah işliyor olması duası gereğidir. Çünkü günah işlemeyen varlıklar yalnızca meleklerdir. Ve ma emreruhum Allah'ın kendilerine emrettiği şeyi de asi olmazlar. Ve yef'alunu ma bir de emredildikleri şeyi yaparlar. Melekler insan gibi imtihana tabi tutulmadıkları için zorunlu olarak zaten kendilerine verilen görevi yapar. Ama isyan eden varlıklar hataya düşebilecek olan insanlardır. İşte insanlar da, insanlar da meleklerden ayrıldıkları bu hata işleme ihtimali dolayısıyla da Allah kendilerine bir çıkış kapısı vermiştir, bir kurtuluş yolu göstermiştir o da kulların tevbe edebilme imkanıdır yine hutbelerde sıkça duyduğumuz hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki اَتَّا اِبُ مِنَ الذَّنْبِي كَمَلَّا ذَنْبَلَهُ günahından tevbe eden o günahı işlememiş gibidir bir insan hangi hatayı işlemiş olursa olsun canı gönülden Allah'a yalvararak pişman olur hatasından döner affını dilerse Allah onu affeder biz inanç olarak buna inanırız çünkü çünkü bir rivayete göre müşriklerden bir grup Efendimiz Aleyhisselam'a gelip demişler ki ya Resulallah ya Muhammed Aleyhisselam biz Müslüman olsak ama bugüne kadar bu kadar çok günah işledik peki geçmişte yaptıklarımız ne olacak ...dendiğinde allah Teala şu ayeti inzal etmiş ki... ...Kul ya iberdiyellezine esrafu ala enfusihim... ...la taknatu min rahmetillah... ...ey... ...aşırı giderek... ...hataya düşerek... ...çok günah işleyerek... ...kendi canlarına kötülük etmiş olan kullarım... ...Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. İnnehu ve cemiya... ...çünkü Allah... Tüm günahları affedendir. Dolayısıyla her bir Müslüman birey Allah'tan canı gönülden af dilediği zaman bunun tevbe edileceğine inanır. Bunda tereddüt geçirmek, acaba günahım affoldum, of affolmadı mı diye bir... E, vesvesede vesvese de bulunmak bile insanın iman derecesinde sıkıntıya düşmesine neden olur. Eğer bir insan hakkıyla tevbe etmişse, günahına pişman olmuşsa Allah Teala'nın kendisini affedeceğini umar. Affolunacağı umulur. Dua eder, peşi sıra tekrar eder ama acaba oldu mu olmadı mı diye hiçbir şekilde bir insan, bir insan umutsuzluğa kapılmamalıdır değerli kardeşlerim. Çünkü Allah Teala günahta bir sınır getirmeden şu kadar günah işlemişse affolur, bu kadarsa affolur demeden ne kadar çok günah işlemiş olursa olsun herkesi tevbeye çağırıyor, herkesi af dilemeye çağırıyor. Yine bir ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Ey iman edenler Allah'a nasuh bir tevbe de bulmunuz. Nasuh tevbe ediniz. Önümüze bir kavram daha çıktı. Tevbe etmek, af diye Bir de nasuh olanı. Nedir nasuh? Kök itibariyle nasiha kelimesi nusuh nasihatten gelir. Bu da nedir? Nasihat eden bir tevbe. Çünkü öyle çok bir insan özlü tevbe yaparsa, tevbeyi nasuh dediğimiz şey bir insanın işlediği bir günaha kat'a dönmemek üzere tevbe etmesidir. Buna neden nasuh denmiştir? O insana hiç günaha düşmemesi için tekrar tekrar nasihatta bulunan bir tevbedir. Yani bir insan yaptığı bir suçtan dolayı, günahtan dolayı pişman olur, dua eder, af diler, çok da pişman olur, o kadar çok pişman olmuş öylesine köklü, öylesine özlü bir tevbede bulunmuştur ki bu tevbesi kendisinin yeniden aynı hataya düşmesine de engel olur. O kendisine her zaman için öğüt verir. İşte bundan dolayı tevbe-i nasuh deniyor. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. Yine bir hadis-i Peygamberimiz bu tevbe-i nasuhu izah ederken buyuruyor ki kulun işlediği bir günahtan pişmanlık duyması Allah'a tam olarak rucu edip yalvarması hani hayvanın memesinden akan sütün nasıl dönüşü mümkün değil ise işte tevbe-i nasuh da böylece insanın hataya düşmemesidir çıkan bir sütün dönmeyeceği gibi Günaha, suça, hataya Tekrar dönmemek üzere Tevbe etmesidir Ben günah işledim, tevbe ettim Tevbe ettim ama Sonra bir daha işleyeceğim Bu kadar kararlı değilse bir insan O zaman tevbeyi i nasuh Dediğimiz tevbe Gerçekleşmiş olmaz Yine değerli kardeşlerim İmam Gazali Hazretleri de Nasuh tevbeyi tanımlarken Diyor ki Nasuh tevbe demek bir insanın, bir insanın tevbe ettikten sonra ölünceye kadar tevbesine sahip çıkmasıdır. Bu nasıl o tevbe? Kökten bir tevbe etti, günahını diledi, yaptıklarına pişman oldu. Ama bir süre sonra bundan vazgeçmesi değil, ölünceye kadar sözüne sadık kalması, günahlarına pişman olması. İkinci olarak da diyor de bir insanın aklının ucundan bile günah işlemeyi geçirmemesidir. Öyle sağlam tevbedir ki bu, bu sağlam tevbeyi eden insan artık günah işlemeyi aklının ucundan bile geçirmez, düşünmez bile böyle köklü bir tevbedir. Onun için de, onun için de tevbe insanlığın kurtuluşudur. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor ki: "O mekan Allahu yuazibuhum em enta Ey Habibim Muhammed Aleyhisselam, sen içlerinde olduğun sürece Allah onlara azap edecek değildir. "O mekan Allahu muazibuhum ve hum ve onlar istiğfarda bulundukları sürece Allah onlara affedecek, azap edecek değildir." Hazreti Ali Efendimiz de işte bu ayet-i kerimeyi delil göstererek diyor ki insanların azaptan kurtulmaları için Azap gelmemesi için iki sebep vardır Birincisi peygamberimizin arada bulunmasıdır Peygamberimiz var olduğu sürece Allah toptan helakı, toptan azap indirmeyecektir İkincisi de bir toplumun içerisinde istiğfar eden insanlar bulunduğu sürece Allah oraya azap indirmeyecektir. Onun için de insanların çoğunluğu gaflette, delalette, masiyette olsa bile içinde olan küçücük bir azınlık hak yolda yürüdüğü sürece tevbe-i istiğfarda bulundukları sürece... Kötülüklere pişman oldukları sürece Allah o milleti, o toplumu, o ümmeti toptan helak etmeyecektir. Bu da insanların kurtuluşu için bir vesiledir. Değerli kardeşlerim, tabii ki günahtan, tevbeden bahsederken insanların buna yaklaşımını da ele almamız gerekiyor. Abdullah İbni Mesud Hazretleri Müslümanları anlatırken diyor ki... Günah işleyen Müslüman ile tevbe eden Müslümanın diyor durumu şudur. Gerçekten tevbe etmiş, samimi, halis, sağlam Müslüman olan bir insan, herhangi bir hataya düştüğü zaman, bir günah işlediği zaman, kendisinde o kadar çok büyük ağırlık hisseder ki, sanki diyor o kişi bir dağın eteğine oturmuş da, o koca dağ birazdan yıkılıp üzerine gelecek, o koca dağın altında ezilecekmiş gibi acı hisseder. Gerçek samimi bir Müslüman. Ama günahları küçümseyen, günaha düşkün olan bir kimse de günahı o kadar hafif görür ki... ...sanki diyor burnunun üzerine bir sinek konmuş da elini itince gidecekmiş gibi... ...günahı o kadar önemsemez... ...her ikisi de günah diyor ...ama biri o kadar kalpli ki... ...dağlar gibi... ...suç gibi çekinirken... ...ürperirken diğeri... ...küçük bir sinek vızıltısı gibi görür... ...onun içinde... ...insanın yaptığı kabahat... ...suç, günah... ...hata önemlidir... ...bir de bunu küçük veya büyük görmesi de önemlidir... ...bazen insan... Farkında olmadan hataya düşer ama düştükten sonra da bu acıyı, bu üzüntüyü hissetmesi gerekir. Ben ne yaptım sorusunu kendisine sorması gerekir. Onun için de aslında günahkar bir insan, günaha alışan bir insan defolu bir ürün gibidir. Bir tarafları problemlidir, çürük bir maldır o. Her zaman bir yerinden patlak verir. Onun içinde günah aynı zamanda hadis-i şerifinde tanımlamasıyla insanın kalbinde siyah bir lekedir. Tevbe ettikçe beyazlar, günahları küçümsedikçe, önemsemedikçe, tekrar ettikçe de o büyür, büyür, büyür. Simsiyah, simsiyah bir kütle haline getirir insanı. Onun içinde bunun fiziken de böyle buyurduğuna göre peygamberimiz Böyle olma ihtimali kuvvetle yüksektir ki bir mucize olarak günah işleyen insanın mesela e, namazda simahum fi ucuhihim min eteri sucud buyurulduğu gibi namaz kılan insanın simasına bu nur yansımışsa simsiyah olması da bir insanın nursuzluğu da işte yaptığı hataların günahların fiziki bir görünüşü olarak da karşısına çıkar değerli kardeşlerim. Onun için her bir bireye düşen görev Allah'ın kendisini yarattığı temiz fıtrat üzerine kalmaktır. Allah özü itibariyle herkesi temiz yaratmıştır. Küçükken çocuklar hep saf duygulu temiz olurlar çünkü henüz daha fıtratları bozulmamıştır. Ama gün geçtikçe vakit ilerledikçe bozuldukça bozulurlar. Onun için bize düşen görev Allah'ın bize bıraktığı, yarattığı fıtrat üzerine varlığımızı korumak, düşünmektir. Ki işte bir başka ifadeyle de günah işleyen bir insan kendisini o hataları sebebiyle son sürat cehenneme yuvarlandığını düşünen bundan dolayı da pişmanlık duyan bir insandır. Keza affolan insan da affı için dua eden, tövbe eden, istiğfar eden insan da bu yaptığı davranışıyla ile cennete doğru yol almasıdır. Onun için Müslüman bir insan işte her zaman bu ümidi, bu korkuyu can yanında taşır. Günah işlemesiyle cehenneme düşme, cehenneme yuvarlanma korkusunu tam olarak yaşıyorsa işte bu insan kamil manada mümindir. Ama bir de bir de yaptığı kabahatlere, suçlara, hatalara pişman olmama bir durumu vardır. Hiç önemsememe bir durumu vardır. O da bir insanın mikroplu haline benzer. Nasıl ki bazı vücutlara artık mikrop o kadar benimsemiş, kanıksamış ki... ...yeni mikrop verdiğinde vücudun tamamı gittiği için hiç yeni bir şey hissetmiyorsa... Bir insanda eğer günah işlediği halde böyle bir tepki veremiyorsa artık o gönül ölü gönüldür. O vücut ölü vücuttur. Bir mümin işlediği bir günahtan, hatadan dolayı muhakkak kalbinde kendinde bir ürperti hissetmek zorundadır. Eğer bunu hissedemeyecek duruma gelmişse zaten onun sinirleri, sinir uçları, damarları alınmış demektir. Onun varlığı bile bu açıdan, bu açıdan e, sorgulanmaya değerdir değerli kardeşlerim. Ve tabii ki bir insanın tevbesiyle ilgili önemli hususlardan birisi de şudur: Bir insan günah işlerse, pişman olsa, tevbe eder, etmelidir. Ama bir süre sonra aynı hataya düşmüşse, bu insana ya o sen bir defa tevbe etmiştin. Artık o hakkını yitirdin denmez. Ya ölünceye kadar tevbesi açıktır. Ölünceye kadar tevbesi kabul edilir. Her an bir hataya düşer, pişman olur, vazgeçer. Yeniden aynı hataya düşse yine bu insana tevbe kapısı açıktır. Nasıl ki sen başını örtmüyorsun, öyleyse namaz kılma denmeyeceği gibi bir açık hanama o bir suçtur bir vebaldir. Ama namaz ayrı bir görevdir. Baş açık da olsa, kapalı da olsa namaz kılmak zorundadır. Onun hesabı ayrı, bunun hesabı ayrıdır. Ya da beş vakit namaz kılmayan bir insana niçin oruç tutuyorsun ki denmeyeceği gibi. Orucunu, el sevabını ayrı alır. Namaz kılmadığı için de ayrı bir vebali vardır. İkisi birbiriyle beraber bitişik değil. Ayrı ayrı muamele görür. Her biri ayrı ayrı işlerdir. Tevbede de bir insan bir günah işlese sonra tevbe etse bir süre sonra döndüğünde yine dönmesinde bir sıkıntı yoktur. Her zaman için tevbeye gerekir. Değerli kardeşlerim tevbe Allah Teala'nın kulundan çok hoşlandığı bir özelliktir. Nasıl ki dua edildiğinde Yüce Rabbimiz kulunun kendisine dua etmesine, yalvarmasına mutlu oluyorsa mutlu oluyorsa tevbe etmesine de aynı şekilde mutlu oluyor. Bir hadis-i şerifte peygamberimiz bize bu noktayı anlatırken buyuruyor ki sizden biriniz diyor seyahate çıksa devesiyle birlikte, devesinin üzerine de su koyacak kapları olsa su tulumuyla beraber yola çıksa, sonra çölde giderken yorgunluk bassa, bir ağacın altına girip istirate çekilse bu halindeyken Birden devesi kaybolmuş olsa uyanıp da ocan haveriyle tek başına seyahat ettiği bu yolda sağa solu da bayır çayır öteyen, beryen her tarafı arayıp hiç deveyi bulamasa sonra ümitsizlik içerisinde deve de gitmiş, azık da gitmiş, su da gitmiş, tek başına kalmış. Böyle üzüntü içerisinde Kıvranıp artık e, tekrar o istirahat ettiği yere gelip ümitsizce uzandığında bir süre sonra uyanıp kalkıp da devesini yanı başında bulduğunda ne kadar çok sevinirse işte Allah da kulunun tevbesine o kadar sevinir o kadar önemlidir kulun tevbe etmesi Tabii ki peygamberimiz biz bunu anlayalım diye o haldeki sizde evet. düşmüş bir insanın hatta diyor Cenahürlü ile de yani e, sen benim kulumsun ben senin Allah gibi e, böyle e, söz dili dolanıp da çekeli e, bir şey söyleyemeyecek hale geldiğinde ne hale düşerse işte Allah diyor öyle çok sevinir biz e, tevbenin önemini anlayalım diye değerli kardeşlerim onun için Peygamberimiz de tevbeyle ilgili diyor ki ben Allah ile estağfiran nefiliyamı sebeyin ben günde yirmiş defa tevbe ederim yirmişten fazla başka rivayette de değişik rivayetler de var onun için her daim kulun tevbeyle ile iç içe haşirnesi olması gerekir tabii ki burada tevbeden bahsederken. Bir hata işlendikten sonraki affolma durumundan bahsediyoruz. Bunun fıkıh olarak da kısaca ele alırsak şunu bilmemiz gerekir ki bir insanın gasp ettiği hak itibariyle hakka tecavüz etmesi itibariyle iki çeşit hak vardır. Birincisi Allah Teala ile olan haktır. Allah'a karşı işlediği suçlar vardır. İkincisi de insanlara karşı işlediği suçlar. Tabii Allah'a karşı işlediği suçlarda tevbesinin şartı ilk şartı yaptığı günaha pişmanlık duymasıdır. Bir günah işledi, e bu işlediği şeye pişman olmuyor. Ben yaptım. Hani adam trafikte suç ihlal ediyor. yaz, ce, yaz ceza ediyor. 670 lira değil mi diyor? Cezamı ödemeye razıyım diyor. Hem suç işliyor, hem ceza İşlediğinde pişman değil. Böyle bir ceza ceza değildir. Böyle bir pişmanlık da tövbe yerine geçmez ya bir insan günah işlediyse önce o günaha pişman olması gerekir. Pişman olmadan yaptığından üzüntü duymadan affı olması düşünülemez. Onun için önce yaptığı günaha hataya pişman olması üzüntü duyması gerekir. Tabi Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde tevbeyi anlatırken diyor ki: "Tevbe pişmanlıktır." Eğer canı gönülden bir insan yaptığı hataya pişmanlık ihsas etmiş ise, pişman olmuşsa işte o zaman tevbe yerine gelir. Birincisi pişman olacak. İkincisi, ikincisi de bu günahı kesinlikle terk edecek. Pişman ama devam ederse yine olmaz ya O günahı artık bir daha hiçbir zaman için işlemeyecek Yani buradan şunu anlıyoruz Tevbe etmek demek bir insanın kalbiyle üzüntü duyması Kalbinin ürperti duyması işte gözyaşı dökmesinden ibaret bir şey değildir Bu yön vardır ama bununla beraber fiziki olarak da bir insanın eylemlerine yansıyan bir süreçtir yani pişman oldun pişman olduğun gibi hareketlerinle de bunu gösterirsen ancak tevben tamamlanmış olur yani ne yapılması gerekiyor pişman olunduğu zaman o işlenen günah da hata da terk edilmeli üçüncü olarak da değerli kardeşlerim kesin işlememe kararında bu kaste elemesi gerekiyor Geriye dönük pişman oldu, yapmayı bıraktı ve gelecekte de yapmamaya dair kararlı olması gerekiyor. Ben bunu hiçbir zaman işlemeyeceğim diye bu kararlılık duygusunda, bu niyet, bu azmi taşıdığı zaman işte o zaman tevbe etmiş olur. Tabii ki Allah'la ilgili noktalarda e, Allah hakkı diye bahsedilen e, hususlar içerisinde bir de, varsa bir sorumluluğu onu yerine getirmesi. Mesela zekatını ödememiş kaç yıldır? E ya Rabbi ben pişman oldum, beni affet demesi yetmez. Yeni bir Müslüman olan insanın geriye dönük sayfaları sinir, sinir, sıfırlanır. Ama yeni Müslüman olmamış da zaten Müslümandı, günahkar da... Geriye dönük namaz kılmamışsa bu kılmadığı namazlarını da eda etmesi, tutmadığı oruçları tutması Neyse borcu bunları ödemesi gerekir. Bunları ödeyip hem de tevbede bulunması. Tabi bu üçün dışında bir de bir insanın, bir insanın bu saydıklarımızın dışında kul hakkı dediğimiz insanlara karşı işlediği suçlar vardır. Bunda da tevbe etmesi gerekir. Bunlarda da pişman olması, af dilemesi gerekir ama... Bu saydıklarımız özelliklere ilaveten bir de şunu yapması gerekir ki hakkını gasp ettiği müminden helallik dilemesi ve hakkı da ödemesi gerekir. Mesela adam hırsızlık yapmış, kimin malını çaldığını biliyor ise o malı götürüp sahibine iade etmesi gerekir. Biriline malda sahibine iade. Eğer bilinmeyen mal ise bir yerlerden almış ama sahibini de bilmiyorsa o zaman onu zimmetine geçirme değil, o aldığı, gasp etti, çaldığı kimsenin e, düşünerek onun lehine olmak üzere sadaka vermesi, sadaka olarak vermesi senin değil tevbe ettim. ve bankayı soy yüzbinleri zimmetine geçir, tevbe et. para senin olmadı. Onların hepsini vermesi gerekiyor, iade etmesi gerekiyor. Piyangodan, kumardan para kazandı, tevbe etti. Paralar kendinde bu tevbe, tevbe olmaz ya. Oradan haram yolla elde ettiği gelir, miktar her neyse onları iade etmesi gerekir. Eğer dediğimiz gibi şahıs değilse, e, bilinen bir şahsa yönelik bir sorumluluk değilse onun sahibini düşünerek hatta bu piyango türü kumar gibi düşüncelerde de normal sadaka niyetiyle de veremez. Onlar o kadar pis bir paradır ki camide yaptırma hayır kurumlarda olmaz. Olsa olsa camiden lavabolar gibi yerlere ancak harcanabilir. Dolayısıyla da bir insandan bir şey gasp etmiş ise sahibini bilmiyorsa... Hayır hasenat olarak verip o kimsenin iyi düşünmesi gerekir. Tabi bu arada çalınan, alınan, gasp edilen, tecavüz edilen şey eğer bedel takdir edilerek bedelle ödeme durumu varsa bedeli de ödenir. İşte adamın motosikletini çaldı, motosiklet kayıp gitti. E, motosikletin kendi yok. Öyleyse ne yapayım? Öyleyse bedeli neyse onu ödemesi gerekir. O kadar. Ha. Eğer bunları ödemeye gücü de yok ise O zaman O zaman Kendine Allah ödeme gücü verdiğinde Bunları ilk fırsatta Ödemeye azmetmeli Bu niyette bulunmalı Böyle olduğu sürece Allah kendisine Bu imkanı verirse öder vermezse de Allah Teala'nın kendisini Affedeceği umulur Ama kendisinin tevbeyi i istiğfarda Bulunması gerekir Bir de bir insan Mesela e, haram mal elde etmiş, haram servet elde etmiş... ...bunun ne kadar olduğunu hiç bilmiyor ise... ...o zaman zanlı galip dediğimiz kendi kanaatine göre karar verir. Kanaatine göre, çoğunluk düşüncesine göre ne kadar olduğunu takdir etmiş ise yaklaşık olarak... ...o kadar miktarı verir, öder ve ondan sonra da ne yapar? Helallik diler. Aynı şekilde birinin gıybetini etmiş ise... Gıybetini ettiği kimseden Birebir yüzüne konuşarak Durumu anlatarak helallik ister Ben yüzüne de söylerdim Arkasına söyledim Bu ayrı bir konu Yüzüne söyleyemediğin şey zaten iftira Dolayısıyla da Yüzüne bile söyleyebildiğin bir şeyi Arkasından söylüyor bile Tekrar yüzüne gelip Ben senin hakkında şunları şunları Söyledim yaptım Hakkını helal et diyerek maddi bir karşılığı olan şeyde maddi olarak telafisi olmayan şeyde de bir şekilde helallik alınarak bu hakkın telafisi mümkündür. Bunların dışındaki işlerde de insan her halbukiye de hakları öder. Ödedikten sonra ancak tevbe-i istiğfar bulunur değerli kardeşlerim. Bu hakları ödemeden tevbe yapmasının da çok fazla bir anlamı kalmaz. Tevbe için önce bu hakların ödenmesi gerekir. Peki, tevbe ile ilgili başka ne kaldı? Bir de zaman meselesi. Hani namazların, oruçların, her ibadetin bir zamanı vardır. Tevbenin zamanı ne zamandır? Tevbenin zamanı her zamandır. O وَبِلْ hum يَسْتَغْفِرُونَ Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, okullar ki, Seher vakitlerinde istiğfar ederler. Tabii ki seher vakti bereket vaktidir. İlham vaktidir. Allah Teala'nın dünya semasına nüzul buyurduğu vakittir. Günahların daha çok affedildiği, daha çok rıza-i ilahiye ulaşılan bir vakittir. Ama o vakitte çok önemli olmasına rağmen her zaman istiğfar yapılır. Çünkü bu ibadet Hiçbir zamanda geciktirmeyecek olan bir görevdir Bir insan Bir hata işlemiş ise Günah işlemişse O insana hemen tevbe etmesi vaciptir. Yani hele düşüneyim sonra tevbe ederim Bir boş vakit bulduğunda diyemez Hemen geciktikçe de Kendi Kendi e, hastalığını Kendi e, günahkarlığını Artırmış olur Tabii ki ...günahkar bir insan... ...hani vücutta zehirler vardır... ...zehirlenmiş bir vücutta... ...nasıl ki onun belli süreleri vardır... ...zehirlenme durumuna göre... ...işte şu kadar saat daha durursa bu kadar... ...bu kadar saat durursa şöyle olur diye... ...zehir vücuda ne kadar çok az yayılırsa... ...o kadar iyiyse... ...işte günahlar da vücuttaki zehirler gibidir... ...onların bir an önce dışarı atılması gerekir... ...onun acil vaka olduğu için de nereye ulaştığında ne zaman e, e, hangi bir tehlikeyi vereceğini de kestirmek mümkün değildir. Onun için değerli kardeşlerim tevbe ile ilgili bir hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor ki... ...kim güneş batıdan doğmadan evvel tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder. Bu hadis neden bahsediyor? Kıyamet gününden bahsediyor. Güneş batıdan doğacak. Yani dolayısıyla bütün insanlık için diyor ki Rabbi peygamberimiz bütün insanlığın tevbesi kıyamet gününe kadardır. Kıyamet kopmadığı sürece herkes tevbe edebilir. Ama başka hadis-i şerifinde de buyuruyor ki Allah kulunun tevbesini can boğaza gelmedikçe kabul eder. Yani ölmedikçe yani bir insan ölünceye kadar... Bu da insanın kendi kıyametidir. Toplumlar açısından kıyamet, insan açısından da ölüm. Çünkü bir insanın ölümü demek, kıyamet kopması demek kendi açısından. Ölünceye kadar son nefes gelmediği sürece tevbesi mümkündür. Son nefes geldikten sonra ölüm halindeyken de artık tevbe vakti kendini tamamlamıştır değerli kardeşlerim. Bir de tevbe ile ilgili yer meselesi ki... Hani bazı ibadetler bazı yerlerde yapılır. Namaz camide kılınır. İşte zikir tekkede çekilir. Eftardır bunlar. Ama başka yerlerde de yapılır. Tevbenin zamanı olmadığı gibi yeri de yoktur. Hemen her zaman her yerde yolda yürürken de evde de iş yerinde de bir süreli kısıtlanmaksızın tevbe her zaman yapılabilir. Ki Kur'an-ı Kerim'de de bunun örneklerini görüyoruz. Hazreti Yunus aleyhisselamı Allah Teala anlatırken diyor ki: "Ve ene da fi zulumati illa ente subhaneke inni Hazreti Yunus balığın karnındayken kendisini bir balina yuttuğunda denizin ortasında tevbe etmişti. Dolayısıyla da Hazreti Yunus'un tevbe ettiği gibi Hazreti Adem ve Havva validemiz de biliyorsunuz Allah Teala onlar cennetteydiler. İmtihan olarak onlara şu ağaçtan yemeyin demişti. Onlar o ağaçtan yediler. Dünyaya gönderildiler. Dünyada da Arafat Dağı'nda Cebel-i Rahme denen yerde Gala Rabbena zalemne enfusena ve illem tegfirlenâ ve terhamne alenekûnenne minel hâsilîn'' Dediler. ''Ya Rabbi bizi affetti, dua ettiler.'' Onlar da Arafat'ta. Biri denizin ortasında, diğeri dağın zirvesinde. Demek ki her yerde tevbe olduğunu Kur'an-ı Kerim bize anlatmış oluyor. Bu konuda bir kıssa daha anlatıp sohbetimizi toparlayalım. Değerli kardeşlerim, Ebu Said Hudri radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Peygamberimiz bu hadis-i şerifte tevbeyi anlatıyor. Eski milletlerde yaşanan bir olayı. Diyor ki vaktiyle 99 kişiyi öldürmüş bir adam vardı Sonra pişman oldu Ve e, insanlara bir bilgin rahip göstermelerini istedi Ki bu bilginden, bu rahipten e, gidip e, Dünyanın en halini kim diye sordu ki Bundan nasıl tövbe edeceğini öğrenecek Bu 99 kişinin katili bir götürdükleri rahibe durumu anlattığında Rahip dedi ki Sen 99 kişiyi mi öldürdün? Evet 99 kişiyi öldürdüm deyince dedi ki Senin tevben kabul olmaz Bu kadar büyük günah işlemişsin Tabi adam 99 kişiyi öldürmeye alışmış Çekti kılıcını o Rahibi de öldürdü Oldu 100 kişi Bir süre sonra 100 kişinin katili bir süre geçti ki tekrar aklına geldi. Bana başka bir bilgin varsa bana bir gösterin alim diye zamanında de başka bir adam gösterdiler. Onun yanına gitti. Ona da durumu aktardı. Dedi ki işte böyle böyle ben 100 kişiyi öldürdüm. Tevbem kabul müdür değil midir deyince dedi ki o alim elbette tevben kabul olur. Çünkü Allah ile kulu arasına, Allah ile insanla tevbe arasına... Kim girebilir ki? Kimse giremez. Sen yeter ki tevbe et. Ama dedi sen filan yere git filan topluluklar içerisinde bir grup var onların yanına git tevbe et ve orada yaşamaya çalış, orada yaşa dedi tevben kabul olur. Tabi burada bir noktayı anlıyoruz ki insanların bulunduğu toplumlar çok önemlidir. Senin dedi bulunduğun toplum fena bir toplumdur. Oradan ayrıl filan yerdeki güzel insanların yanına git Orada yaşa Onlar hep ibadet eden kimselerdir Dedi bu alet Bu da yüz kişinin katili Bu söylenen nasihatı dinleyerek Bahsedilen yere doğru yola çıktı Tam yolun ortasında bir yere gelmişti ki Emri Hak ecel tecelli etti Emri Hak vaki oldu adam öldü Ölünce e, cennet ve cehennem melekleri ikisi de birbirlerine girdiler. Birisi dedi ki bu bizim, bu adam tevbe etmişti, iyi yoldaydı. Onun için biz bunu cennete alıp götüreceğiz. Tabi cehennem meleği de hayır dedi bu adam hiç hayatında iyilik yapmadı. Daha tevbe edeceği yere bile ulaşmadı. Hayatında hiçbir iyiliği yok. 100 kişinin de katili Bunu biz cehenneme götüreceğiz Bu melekler kendi aralarında çekişirken Biriden orada insan suretinde başka bir melek tecelli etti Ve dediler ki bu adam hakem olsun bize O melek de bunlara hakem oldu Bu e, ikisi meleklerin atışması esnasında Hakem dedi ki ölçün İki tarafı da ölçün Hangi tarafa daha yakınsa ...o tarafın olsun... ...burada rivayetlerin bir tanesi diyor ki... ...Allah... ...iki köye de emretti... ...birine sen uzaklaş... ...diğerine yakınlaş diye emretti... ...ölçtüler... ...adamın vücudu... ...gitmekte olduğu yeni... ...hedef topluma daha yakındı... ...onun için cennet melekleri aldı... ...bir rivayete göre diyor ki... ...bir karış daha yakın... ...öbür tarafa çıktı bir rivayete göre diyor ki göğsü öbür taraftaydı kafa önemli ya göğüs tarafı gideceği yöre doğruydu dolayısıyla milim farkıyla cennet melekleri bunu alıp cennete götürdüler neden bahsediyoruz? tevbeden neden bahsediyoruz? bir insan bir insan yüz kişinin katili de olsa hayatı boyunca hiçbir iyilik ...yapmamış da olsa... ...en sonunda tevbe etmiş ise... ...tevbe yolundayken bile ölünce... ...Allah Teala ona... ...cenneti nasip etti. Çünkü tevbe insanın hayatı boyunca... ...yapabileceği, ulaşabileceği bir şeydi. Peki insan nasıl tevbe edecek? Tabii ki tevbenin belli bir e, durumu... ...şu şekilde, bu şekilde diye kısıtlanacak bir durum olmaz tevbe zaten istiğfar dediğimiz şey af dilenmek demektir. Bir insan yaptığı hatalara, günahlara, kötülüklere pişman olup Allah'tan af dilemesidir. Buna değişik dualar var. Bu dualardan herhangi birisinin ki Kur'an-ı Kerim'de pek çok peygamberin pek çok peygamberin dua şekilleri anlatılıyor. Onlardan birini getirerek gerekirse bugün özellikle virtlerde yer alan bir tesbih estağfirullah denilmesi de bunun bir parçasıdır buna benzer buna benzer yönlerden birisiyle bir insan tevbe edebilir Tabii ki bu bahsettiğimiz hadiste şunu gördük ki bir insan kötü bir toplumdan iyi topluma doğru gitmek zorunda toplumu önemli aynı şekilde peygamberimiz başka hadiste bize bir insanın sinirlendiği zaman kötülük yaptığı zaman şekil değiştirmesinden bahsediyor Mesela abdest almasından çünkü o insana kızgınlığı veren, insanı hiddetlendiren şeytandır. Şeytan da ateşten yaratılmıştır. Su ile abdest alınca şeytan da yok etmiş olur bir insan. Aynı şekilde ise oturması, oturuyorsa yer değiştirmesi gibi e, yöntemlerle şekil değiştirmesi, atmosfer değiştirmesiyle de bir insan tevbesine, katkı sağlamış olur, günahtan uzaklaşmış olur değerli kardeşlerim. Önemli olan bir insanın, bir insanın tevbesinin halisane Allah için olması, yaptığı günahlara pişmanlık duyması. Çünkü bir insan yaratılış itibariyle günah işlemeye de, sevap işlemeye de meyyal yaratılmış bir insandır. İnsanların en hayırlısı yaptığı günaha pişman olup, ...ondan tevbe edendir. İşte onlar için ayet buyurur ki... ...fe'ulâike yübeddilullâhu seki'etihim hasenet... ...işte böyle canı gönülden düzgün tevbe edenlerin... ...Allah günahlarını sevaba tebdil eder. Günah işlemişse bile... ...bugüne kadar işlediği günahlar sanki sevapmış gibi... ...defterinde olur diyor değerli kardeşlerim. Son sözümüzde şu olsun ki... ...insanoğlu oldu hayatı boyunca yaptığı günahlardan her zaman her yerde her an her ne şekilde olursa olsun Tevbe etmeli Günahlarına canı göründen pişman olmalı Yedi gasp ettiği herhangi bir kul hakkı varsa bunu ödemeli Ancak tevbe eden kullar salihler felaha erenler zümresine erecektir. Selamün aleyhi